95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçilerimiz Antje, Selma, Hasan ve Ercüment Sinem İllioğlu'na teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, geçen hafta IPCC'nin 6. değerlendirme raporunu, sentez raporunu konuşmaya başlamıştık. Daha doğrusu okumaya. Bugün onu bitireceğiz. Evet. Aslında geçen hafta çok ilerleyemedik ama geri kalan kısmını biraz hızlı bir şekilde özetlemeye çalışacağız bugün. Ee, ama ona geçmeden önce bir iki tane ilginç haber e, ve haber takibi yapalım. Önce haber takibiyle başlayalım. Ee, geçen hafta e, ya da ondan önceki hafta konuşmuştuk. Ee, Somali'deki e, ölen çocukların sayısı 46 bin olarak, e, ölen, kuraklıktan ölenlerin sayısı 46 bin olarak açıklanmıştı geçen yıl. Bunun yarısı da 5 yaş altı çocuklardı. Şimdi e, bir yazı yayınlanmış Abdurrahman Abdi Şakur, e, Kendisi Somali'nin e, kuraklık kuraklık eylem e, elçisi gibi bir görevi var. Onun bir yazısı var. Orada gerçekten meselenin e, ne kadar dramatik olduğunu, Afrika'nın doğusunda durumu ne kadar vahim olduğunu çok net söylüyor. Diyor ki biz daha önce de kuraklıklar gördük ama hiçbir zaman üst üste altı yağmur yağışlı sezonun e, atlandığını daha doğrusu üst üste altı yağışlı sezonda yağmur yağmadığını hiç görmedik diyor. Daha önce de e, yer değiştirmeler, göçler gördük ama hiçbir zaman e, 3 milyon insanın ülke içinde göç etmek zorunda kaldığını görmedik ve geçen... E, işte Ekim ayından itibaren bir açlık içerisi, açlık krizinin içerisindeyiz. Çok fazla bir şey yapamadık buna karşı ve bugün de aynı koşullarla karşı karşıyayız. 8,3 milyon, yani 8 milyon 300 bin kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor diyor. Bunun için işte Birleşmiş Milletler ajansları, 2,6 trilyon dolarlık bir e, insani yardım planı açıklamışlar geçen hafta. E, bundan biraz bahsediyor sonra diyor ki yani bu değil ihtiyaç olan. Yani bu elbette bu biraz işe yarar ama hani bununla e, çözebileceğimiz bir şey yok. Çünkü 500 bin çocuk açlık içerisinde şu anda e, ve hani sapır sapır ölüyorlar e, açıkçası ve bunun nedeni de 40 yıldır süren yani pardon 40 yılın en büyük kuraklığı 5 yıl üst üste kurak geçti bu sene 6. yıl bu sene de kurak geçecek gibi görünüyor diyor. Ve bunu çözmenin tek yolu iklim krizinin önlenmesi. Evet muazzam bir felaketin ta kendisi ve dünyanın da pek üzerinde durduğu söylenemez doğrusu yani. Kimsenin farkında olduğunu dahi sanmıyorum doğrusu ben. Yani herhangi bir e, işte bu gardiyandaki tüm haberleri falan dışında herhangi bir yerde bu kuraklıktan ya da açlıktan bahsedildiğini ya en azından ben görmedim. Yani bizim e, televizyonlarda ya da ana akım medyada falan da görmedim. E, pek kimsenin umunda da değilmiş gibi görünüyor. E, ama durum gerçekten artık yani ben hiç duymamıştım daha önce. Açıkçası altı yıl üst üste kuraklık. Ee, yani kuraklığın tanımına aitleri. Kuraklık gelip geçicidir. Hani bir yıl sürer, e, altı ay sürer, birkaç ay sürer falan. Hadi bilemediniz iki yıl sürer, üç yıl sürer. Altı yıl e, kuraklık inanılır gibi değil. Aa, bununla birlikte bir, bir de e, bir McKibben'ın e, yazdığı yeni bir e, grup kurulmuş. Third Act. Nasıl çeviriyoruz bunu? Ben üçüncü perde diye. Ha üçüncü perde. Şey, yani gençlik, orta yaş ve orta yaş üzeri gruplar. Evet, güzel. Evet. E, act şeydeki Üç, gibi 3. perde yani. Ya Act'deki evet, evet. gibi, doğru. Evet. E, üçüncü perde diye bir 60 yaş üzeri iklim aktivistleri tarafından oluşturulan bir grup, bir e, kampanyaya kampanya ya da kurmuşlar ve ilk, ilk eylemleri de banka e, hangi bankaydı? Morgan Chase değil mi? JP Morgan Chase'in önünde e, sallanan sandalyelere oturup e, kredi kartlarını doğrama eylemi e, yaptılar. E, çünkü bu bankada e, işte fosil yakıt şirketlerine e, finansman sağlayan bir banka. Diğerleriyle birlikte tek banka değil tabii. Bunu yazdı? güzel bir yazısı da vardı. Siz zaten bunun üzerinde epey konuştunuz. Biraz ama... konuştuk evet. Ee, gerçekten ilham verici. Yani daha önce de benzer böyle senior citizens dedikleri hani e eylemler falan yapılmıştı. Hatta böyle aksaçtılar falan gibi bir şeyler de hatırlıyorum ama e böyle bir grup kurma düzeyinde bir şey daha önce oldu mu bilmiyorum. E yani Türkiye için de ilham verici olabilir deyip. Evet, Ay, ki... yani esaslı bir şeye noktaya da işaret ediyordu zaten, yani şeyi söylüyordu. <gülüyor> e, resmi de yayınladığı bir aksaçlı hanımefendinin adını da ta 60, 1965'te ilk ayaklanmaya zaten adalet yürüyüşü içinde, yani. E, Onunla iftihar ediyorum çünkü bu third act'in yani üçüncü perde hareketinde kurucularından birisiymiş ve bütün Amerika'da yani yüzün üzerinde yerde yapıldı başkentte de ve bayağı ciddi şekilde kesip attılar şeyleri gayet bankaların önünde İskal de ettiler hatta yani. bu yani Oturarak, sallanan sandalyelerle oturarak ayağa kalktılar diye de hoş bir kelime oyunu da yapıyordu yani. Çok uh, önemli bir mesele yani bu. Ve şey diyor, biz çoğumuz diyor 1970'teki e, ilk yeryüzü günü eyleminde vardık. E, yani sokağa çıkanlar arasındaydık. O zamanki 20 milyon Amerikanın Şimdi 20 milyon değiliz ama e, hani bu gide, giderek artacak diyor ve tabii en önemli argüman da hani biziz bu iklim krizinin, ya bu iklim krizi bizim mirasız diyor. Evet, yani çocuklara da bırakılamaz bütün <gülüyor> sorumluluk ve bütün yük çocukların sırtına gençlerin sırtına bırakılabilir mi hiç diyorlar yani. Bence çok önemli bir ahlaki çağrı bu aynı zamanda. Yani bütün bu işte yaşını başına almış insanların diyelim çocukları alkışlayıp sonra hayatlarına eskisi gibi devam etmeleri ve hiçbir şeyle ilgilenmemelerine karşı aslında bir tepki ve bir sorumluluğu alıyoruz üzerimize eylemi olarak okunabilir ki son derece önemli bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Umarım hani bizde de ses getirir bu eylem diyelim ve zaten hani bu yaz. Efendim? Ben de aynı fikirdeyim tamamen yani ve çok insanları e, yeryüzünün en büyük bankalarının e, finansmanını durdurmaları yoksa ne torun ne torba kalacak demelerinin çok iyi bir yöntemi yani. Esri de kullanılmış koca ayak kılıklı birisi var koca ayak figürüyle o da kocaman bir şey yırtıyor bankanın kredi kartını Kocaman yırtarken görünüyor. Mükemmel yapmışlar ama şey. Evet e, ya bu <gülüyor> bu tür eylemlere devam etmesine ihtiyacımız var açıkçası. Sen yani Türkiye'de çok uzun süredir e, herhangi bir iklim eyleminin yapıldığı söylenemez. Sen yani çocukların birkaç e, yaptığı şey dışında. O yüzden bir e, mesaj olsun bu da e, ve IPCC raporuna geçelim. Zaten hani. Bugünlerde yazılan bütün yazılar, Bill McKibben'ın, Rebecca Solnit'in yazısı vardı falan. Hepsi IP, son IPC raporu, neden hiç konuşulmuyor e, diye başlıyor. Biz biraz daha konuşmaya devam edelim. E, raporu e, okumaya başlamıştık geçen hafta ve önce ilk bölüm yani mevcut durumu e, ve eğilimler nereye doğru gidiyor? Hem emisyonlar hem sıcaklık artış açısından. Onu okumuştuk. E, i̇kinci bölüm A2 ise gözlenen değişiklikler ve Burada kısaca zaten bahsetmiştik gözlenen değişikliklerden özellikle deniz seviyelerinin yükselmesinden ve e, en e, şey e, kırılgan grupta insanların yani dünya nüfusunun neredeyse yarısına yakın olduğunu, 3,3'te 3,6 milyon insanın olduğunu ve, ve bu insanların herhangi bir iklim felaketinden ölme ihtimalinin 15 kat daha yüksek olduğunu Dünyanın diğer yerlerine göre konuşmuştuk ve burada kalmıştık geçen hafta. Ee, bu arada şeyi tekrarlayayım, e, son e, 2018'den bu yana son 5 yıldır çıkan altı raporunun e, sentez raporunu okuyoruz. Ve e, iklim biliminde ve iklim değişikliği, iklim kriziyle ilgili son durumun artık altın standartı sayılabilecek e, raporu okuyoruz. Ee, şöyle devam ediyor etkiler bölümü, etkiler ve gözlenen değişiklikler bölümü. Şu anda dünya nüfusunun e, yaklaşık e, yarısı, kabaca yarısı demişler. E, yılın en azından bir kısmında e, iklimsel ya da iklimsel olmayan e, etkilerden kaynaklanan su krizi, su kıtlığı yaşıyor. Ciddi su kıtlığı bu arada ciddi su kıtlığı yaşıyor yani dünyanın yarısının e, su kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. E, onun dışında da bütün bölgelerde aşırı e, sıcaklar e, insanların e ölmesine, ve hastalıkların artmasına neden oluyor. E, bu sağlıkla ilgili paragraf e, aynı zamanda e, iklimle bağlantılı gıda ile ve suyla bulaşan hastalıklar, vektörle taşınan hastalıklar yani sivrisinek gibi e, vektörlerle taşınan sıtma benzeri hastalıklar e, ve bütün bölgelerde bazı e, ruh sağlığı sorunları artıyor. E, aşırı olaylara bağlı, yani işte sellere, tırtınalara bağlı travmalar, e, geçim kaynaklarının ve kültürlerin kaybı e, oluyor demiş ve neredeyse bütün bölgeler mağarlıklı olarak Afrika, Asya, Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika, Küçük e, Ada Devletleri, Karayipler ve Güney Pasifik'i saymış. E, Küçük e, bu, bu ada ülkeleri özellikle e, görece daha küçük bir nüfusa sahip olmakla birlikte ya, orantısız biçimde fazla etkileniyorlar demiş. Ekonomik kayıplar arasında da özellikle iklimin etkilenen açık sektörler, tarım, ormancılık, balıkçılık, enerji ve turizmi özellikle vurgulamış. Bu sektörler özellikle etkileniyor. E, onun dışında kişisel geçim kaynakları da örneğin, ee, evlerin yıkılması, altyapıların yıkılması, e, işte malın mülkün kaybedilmesi, geç, geçim kaynaklarının kaybedilmesi ee, ve yine tabii e, gıda güvencesizliği ve toplumsal cinsiyet ve sosyal eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sosyal eşitsizliklere bağlı olarak bu etkiler artıyor demiş. Ee, ve pek çok ekosistem ve bölge... E, adaptasyonun yani iklim değişimine uyum sağlamanın sert ve yumuşak e, sınırlarına geldi demiş. Sert e, e, sınır demek yani ne yaparsanız yapın bu etkileri geri döndürülememesi demek. Yumuşak sınır ise daha e, finansman kaynaklarının olduğu, imkanların daha yüksek olduğu yerlerde aşılabilen, geri döndürülebilen etkiler demek. Diyor ki özellikle e, az gelişmiş ülkelerde falan, bu yumuşak sınırlar aşılmış durumda. Özellikle de küçük ölçekli çiftçiler için aşılmış durumda. Yani küçük ölçekli çiftçiler bu etkilerle başa çıkamıyorlar. Bu sınırları aşmış durumdalar. Aynı zamanda da diyor bazı bölgelerde ve sektörlerde mal adaptasyon sürüyor. Mal adaptasyondan kasıt da burada iklim değişikliğine uyum sağlayacak bir şey yapıyorum sanıyorsunuz siz ama aslında orta veya uzun vadede iklim değişikliğini arttırıyorsunuz. Ya yani bunun en tipik örneği yapay kar karlamadır mesela. Kayak sektörü ya da kış turizmi sektörü için siz e, kar yağmıyor e, işinizi devam ettirmek için oteller kapanmasın diye yapay kar üretiyorsunuz. Bu kısa vadede işi çözüyormuş gibi görünüyor halbuki yapay kar üretimi aşırı enerji e, ve hem de aşırı su tükettiği için aslında iklim değişikliğinin etkilerini de, iklim değişikliğinin kendisini de daha şiddetli hale getiriyor. Uzun e, vadede. Komik bir durum yani. Ben de şeyi ilave edeyim yani eğlenme geçilmemesi halinde dünya nüfusunun %62.050'ye %62 <gülüyor> kadar su sıkıntısı içinde olacak diyor. Yani bu... İnanılmaz bir rakam aslında. Dünya nüfusunun şurada ne kaldı 2050'ye, yüzyıl ortasına 27 yıl falan var. Evet. Yani geçerek yüzyıl sonra 5 milyara yakın, 4,5 milyar insanın su kaynağına ulaşamama sorunu olacak. Bu tahayyül bile etmesi güç bir durum değil. Mi? Evet, evet. <gülüyor> kesinlikle. Ee, bu adaptasyon bölümünde çok ilginç uyarılar var Şimdi bir tanesi mesela e, etkili adaptasyon örneklerini saymış burada saydığı etkili adaptasyonların neredeyse hepsi tarımla ilgili işte e, toprak neminin korunması sulama e, e, şey topluluk bazlı e, adaptasyon vesaire gibi şeyler saymış bunların içerisinde organik tarım da var bu arada hani bizim en e, popüler olarak bildiğimiz önlemler arasında organik tarım, agroekoloji de e, yine e, adaptasyonun arasında sayılmış. Onun dışında e, kent, kentsel alanların yeşillendirilmesi, e, sulak alanların restorasyonu yani tekrar sulak alan haline getirilmesi, bunlar ekosistem bazlı adaptasyon yaklaşımları olarak sayılmış ve özellikle e, sel riskine ve e, sıcak dalgalarında e, kentsel Sıhadası'na karşı etkili e, adaptasyon önlemleri olarak sayılmış. E, mesela e, daha çok yeni Veyseleroğlu'nun e, eski bakan Veyseleroğlu'nun Hatay alanının yanlış yere yapıldığını kabul ettiğini e, gördük. E, değil mi? Bu böyle bir açıklama yaptı. Biz, evet bugün e, veremedik. Yani, biz bunu biz, iyi hatırlattık. Biz de, de, evet. biz de istememiştik ama işte baskı oldu yaptık falan gibi bir şey söylemiş. E, o havaalanının yani yıkılan havaalanını yapan e, yaptıkları yer Amik Gölü. E, şimdi aslında e, adaptasyon şunu gerektiriyor. Amik Gölü'nün tekrar canlandırılması yani kuruyan sulak alanın tekrar ortaya çıkarılması gerektiriyor. Bu tür önlemlerden bahsediyoruz. Yani son derece somut şeylerden bahsediyoruz. Böyle kavramlarla konuşunca biraz uzak geliyor ama son derece somut meselelerden bahsediyoruz. Onun dışında da işte erken uyarı sistemlerinin e, özellikle bu riskleri azaltacağını, sel vesaire gibi durumlarda erken uyarı sistemlerinin önemli olduğunu e, söylüyor. E, ve tabii en büyük adaptasyon açığının düşük gelir gruplarında e, olduğunu ve mal adaptasyonunda daha çok bu grupları etkilediğini söylüyor. Şimdi, yani, yani şu anda iki mi yer zaten temiz su ihtiyacı içinde bulunan? Yani dünyanın da dörtte biri şu anda bu yüzde altmışa çıkacak diyor 2050'de. Bir, i̇nanılmaz bir gidişat yani. Evet. Ne kadar daha ısınacağız? Şimdi sonraki bölümde geçiyorum. Ee, ne kadar daha ısınacak dünya? İşte burada net olarak e, 21. yüzyıl içerisinde e, mevcut endisilerle, mevcut önlemlerle yani bir buçuk derecenin aşılacağını söylemiş. Net bir şekilde söylüyor bunu. 21. yüzyıl içerisinde bir buçuk derece aşılacak, iki derecede e, büyük ihtimalle aşılacak diyor. E, ve e, özellikle de orta senaryoda, şu anda dünyanın gitmekte olduğu tahmin edilen orta senaryoda, birkaç tane senaryo var biliyorsunuz, en iyi ve en kötü arasında. 2.7 derece ısınma senaryosuna doğru gidildiğini burada da net bir şekilde söylüyor. Burada en ilginç söylediği şey şu, bence bunları daha önce de konuştuğumuz için hızlı geçiyorum ama diyor ki iyi senaryolarla kötü senaryolar arasındaki fark yani eğer siz emisyonları hızlı bir şekilde düşürüp e, en iyi senaryoya uygun gitmeye başlarsanız bunun etkileri 20 yıl içerisinde gözlenebilir hale gelecek. Yani bugün hemen e, e, emisyonları düşürdük diye 2 sene sonra karbondioksit düzeyi düşmeye başlamıyor ya da iki sene sonra sıcaklıklar azalmaya başlamıyor. En az 20 yıl. Yani bu da aslında meselenin siyasi olarak neden çekici olmadığını gösteriyor herhalde. Yani şurada siyasette bir aylık sürelerle insanlar düşünüyor. Yani vizyonlar, ufuklar bir ay falan en fazla. Dolayısıyla 20 yıl sonrası için kimsenin bir şey yapmaya niyeti yok. Bu Bundan bahsedilebilir. Nasıl azaltım sağlanabilir kısmına geçelim. Bunlar çok önemli cümleler. Yani hep bildiğimiz şeylermiş gibi geliyor ama aslında IPCC neyin işe yaradığına dair bence son noktayı koyuyor. İşe yarayan e, azaltım seçeneklerini şöyle sıralamış. Tek bir cümlede güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, kentsel sistemlerin elektrikli hale getirilmesi. Yani mesela elektrikli ısınma, elektrikli ulaşım, metro vesaire falan. Ee, kentsel yeşil altyapı yani parklar, bahçeler, enerji verimliliği, e, talep yönlü yönetim yani mesela az tüketim belli saatlerde az elektrik tüketimi gibi e, ormanların ve işte e, ekili alanların falan e, geliştirilmiş bir şekilde yönetilmesi, iyi yönetilmesi ve e, gıda kaybının e, ne denir ona? Gıda at, attığı mı diyorduk? Food waste, elos. Evet. Ee, bunun azaltılması, ya bu kadar aslında. Yani bunların en e, güçlü, en işe yarar e, şeyler olduğunu söylüyor. Bunlar teknik olarak yapılabilir, e, ileri derecede maliyet etkin e, şeyler ve halk tarafından da destekleniyor. Ve örnek olarak da e, güneş enerjisinin 2010 ile 2019 arasında maliyetin yüzde 85 düşmesini Rüzgar enerjisinin yüzde 55 düşmesini, e, bataryalarında yüzde 85 ucuzlamasını gösteriyor. Ki e, burada çok çarpıcı bir cümle var bu bölümün sonunda. Diyor ki, emisyon yoğun sistemlerin sürdürülmesi, yani bugünkü fosil yakıtlara dayalı sistemlerin sürdürülmesi bazı bölgelerde ve sektör, sektörlerde düşük emisyon sistemlere geçmekten daha pahalı olabilir. Diyor. Bu önemli bir. Hükümete yönelik aslında ve özel sektöre de yönelik. Önemli bir uyarı. Ve burada fosil yakıtlara akan finansmandan bahsediyor. Yine bir IPCC raporunda yer alması çok kritik. Şu anda diyor fosil yakıtlara akan e, devletin ve özel sektörün verdiği finansman hala e, iklim e, değişikliğine uyum sağlamak ve iklim değişikliğini durdurmak için e, kullanılan finansmandan çok daha fazla. E, diyor bunu net bir şekilde yazmış ve ancak işte bu 20 yıl içerisinde yani bugün hemen e, derin hızlı ve sür e, hızlı ve devam edecek bir şekilde sise e, gazlarını azaltmaya başlarsak bunun ancak 20 yıl içerisinde etkilerinin göreceğini söylemiş. Bir de şunu e, ekleyelim bitirmeye çalışıyorum biraz sızlanıp e, bu e, şeylerin e, iklim değişikliğinin etkilerinin binlerce yıl süreceğini e, anlattıkları bir özel bölüm açıkçası. E, burada diyor ki özellikle deniz seviyenin yükselmesinin etkisi kaçınılmaz olarak binlerce yıl sürecektir. Yani e, iklim değişikliği bugün durdurulsa bile binlerce yıl sürecek diyor. E, özellikle de e, bu e, devrilme noktaları dediğimiz tipping points sitelerinden işte e, devrilme noktalarının tetiklenmesi halinde geri dönülmez e, risklerin ortaya çıkacağını, özellikle biyoçeşitliğin ve ekosistemlerin e, başta ormanlar, mercan riskleri ve arktik bölge olmak üzere e, ortadan e, kalkmasının geri dönülmez olduğunu söylüyor. 2-3 derece e, ısınma olursak, bugün oraya doğru gidiyoruz, Grönland ve Batı Antarktika'daki e, buz örtüleri tamamen ve geri dönüşsüz olarak binlerce yıl için ortadan kalkacak. Bu da metrelerce deniz seviyelerinin yükselmesi anlamına geliyor. Diyorum. Yani 25 metre falan deniz seviyesinin yükselmesi gibi şeylerden bahsediyoruz. Şimdi şaka gibi geliyor bu konuştuklarımız ama biz 2-3 dereceye kesin gidiyoruz bu arada. Evet. Yani 3,2 derece dedi Mizzat Antonio Guterres'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 100 yıl sonunda yani rapordan okuyarak. E, evet, yani burada da diyor ki derece, iki, üç derece, evet <gülüyor> 3, derece dünyanın kesinlikle yaşana, yaşanamayacak bir yer olduğunu yani yalnız insan için değil pek çok hayvan ve bitki açısından da o hale geleceğini işte ısrarla hep çizmek çalıştığım bir şey benim 2000 doğumlu torunum yaşanamayacak bir dünya benim yaşım geldiğinde tamamen yaşanamayacak bir dünyada olacak bu kadar basit yani. Bu arada e, bizim Gulf Stream diye hani bildiğimiz e, Atlantik'teki e, sıcak su akıntısının 2100'den önce kesilmesinin de e, mümkün görünmediğini özellikle yazmış. Bu, bunu bence özellikle yazmışlar. Çünkü sık sık bu konuşuluyor. Işte, e, özellikle bir soğuma olacak e, Avrupa'nın kuzeyinde falan diye. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını en azından 2100'e kadar mümkün olmadığını da yazmış. Ee, onun dışında azaltım için gerekli şeyleri hani zaten biliyoruz. 2030'a kadar emisyonların yarıya indirilmesi ve 2050'ye kadar sıfırlanmasından falan bahsediyor. Bu arada burada yine çok kritik bir cümle var. Eğer e, mevcut e, fosil yakıt altyapısı, e, mevcut ve planlanan fosil yakıt altyapısı e, eğer kapatılmazsa, yani kendi ömürlerinin sonuna kadar e, işletilmeye devam edilirse diyorlar iki e, derecelik bir e, ısınma yüzde 83 ihtimal, e, bunun net bir şekilde söylemişler e, ve işte iki e, derece için bile 2070'te yani bir buçuk derece için, 2050'de ama iki derece için bile 2070'de net sıfıra ulaşılması gerektiğini söylüyor e, ve ee, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için herkes için e, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek geleceği güvence altına almak için fırsat penceresi hızla e, kapanıyor demiş. Ve bu şeylerin e, bu önlemlerin alınmasının da aslında e, ekonomiye sadece insanlara ve ekosistemlere değil aynı zamanda ekonomiye e, işte bu yan faydalarla falan ne kadar e, katkıda bulunacağını ve sosyal adaleti de sağlayacağını e, vurgulamış diyerek hızlı bir şekilde e, ana hatlarını sentez raporunun bitirmiş oluyoruz. E, durum belli, formül de belli. E, bunu yapıp yapmamak siyasi iradeyle ilgili bir şey ama o siyasi iradenin yerinde yerler esiyor diyebiliriz herhalde. Evet tam dersinde yeni şeyler açılması peşinde. Offshore dedikleri deniz içindeki petrol arama istasyonları kurmak yeni platformlar falan. Böyle de giden bir durum var. Hakikaten insanın zaman zaman ne dediğini, ne diyeceğini şaşırdığı anlar bunlar ama mücadeleye devam tabii işte. Third var. Gençler de var. Mücadeleye devam. Evet. Ee, çıkmak çıkarken Kısa bir e, müzikle çıkabileceksek eğer e, epeydir e, bunu bekletiyorduk. Berk Bakarak hayatını kaybetmişti 8 Şubat 2023'te. E, besteci Berk Bakarak, e, onun 94 yaşındaydı. Hem onu hem de Karen Carp Carpenter'ın da 40. ölüm yıldönümünü birlikte anmak için, close ile kapatalım programı. Gece akşam görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.